Allahu Bissallahimne Şeytanir Rajeem Bismillahi R-Rahmani Ve Naslaayinuhu Ve Naslaufiru Ve Nasooz Billaahimin Şurur E Anfisina Ve Min Syyat E Men Mian Yehtehillahu Ve Mian Yudl Fala Hadille. Ve eşhedü E Naa Ilah E vahdehu wa La şirikele. Ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu Ve Rasulu. Amma Abad Fina Istaghal Hadis i Kitab Allah ve hayral hediye haddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bir â ve kulle bidat'in zalâle ve kulle Geçtiğimiz hafta sünnetin de vahye dahil olduğuna dair delillerimizi zikretmiştik. Bugün Allah izin verirse Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğini ve verdiği hükümlerin kabulünü öngören ayetlerle başlayacağız. Ve e, Nebi ve Vesselam'ın sünnetinin bağlayıcılığına işaret eden diğer bazı ayetlerle devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle Nisa Suresinin 65. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Hayır,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 Nur suresinin 51. ayetinde, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, inananların, iman edenlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte kurtuluşa erenler de onlardır. Ve Nisa suresinin 59. ayetinde de, herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. İşte bu daha iyi ve sonuç bakımından daha güzeldir. Bu ayetlerde ve buna benzer, daha önce de zikrettiğimiz ayetlerde Allah ve Resulünün hükmü zikredilmektedir. Hükmü Allah'a döndürmek, Kur'an'a başvurmak, Resulüne götürmek ise sünnete başvurmak demektir. Mealciler, sünnet inkarcıları burada Resul'e döndürmenin de hükmü Resule e, arz etmenin de yine Allah'ın kitabına arz etmek olduğunu iddia ederler ve burada e, Rasulün Resul'ün istikrar için değil de atfen yani e, aslında Kur'an'a uygun olanlarına, sünnetin Kur'an'a uygun olanlarına e, başvurmak gerektiğini söylerler. Fakat onların bu sözünü Allah azze ve celle'nin Rasule Allah'ın izniyle itaat edildiğini belirten ayeti bir reddiyedir. Çünkü şayet Resul'e itaat bu ayetlerde kastedilen ve diğer bazı ayetlerde kastedilen Allah'a ve Resul'e itaat edin şeklinde ifade edilen itaat sadece Kur'an'a itaat olsaydı, sadece Allah'a itaat manasında olsaydı, yani meseleleri sadece Allah'ın kitabına götürmek manasında olsaydı, Allah Azze ve Celle bunu iznine bağlı kılmazdı. Yani bir kimse herhangi bir meselede o meseleyi Allah'ın kitabıyla çözecekse bu zaten Allah'ın emridir. Ama Resul'e itaat ise Allah'ın izniyle olmaktadır. Dolayısıyla Allah'a itaat zaten emredilmiş bir şeydir. Resul'e itaat ise Allah'ın izin verdiği, meşru kıldığı, yine emrettiği şeylerdendir. Kur'an'dan ayrıdır yani buradaki itaat. İmran bin Hüseyin radiyallahu anh'ın bulunduğu bir mecliste birisi, Kur'an'da olandan başkasından bahsetmeyin diye bir söz sarf eder. Bunun üzerine İmran radiyallahu anh şöyle der. Sen ne akılsız bir adamsın. Öğle namazının dört rekat olduğunu, onda kıraatin cehri yani açıktan olamayacağını Allah'ın kitabında gördün mü? Sonra... İmran radiyallahu zekat ve buna benzer hükümleri sayar ve arkasından şöyle der. Bütün bunları Allah'ın kitabında açıklanmış olarak buluyormuş. Allah'ın kitabı bunları müphem bırakmış, sünnette açıklamış, beyan etmiştir. Bu rivayeti İbn Abdilber, cami Beyanil İlim kitabında nakleder. Hatibel de el Fakih vel-Mütefakki ve El-Kifaye fi İlmir Rivaye isimli eserlerinde isnadıyla nakleder. Diğer bir rivayette doğullarından ünlü Yakup adlı bir kadın İbn Mesud radıyallahu anhe geldi ve dedi ki senin saç ekleyene ve ekletene lanet edilmiştir dediğini duydum öyle mi? İbn Mesud evet dedi. Kadın ben Kur'anın iki kapağı arasında böyle bir şey bulamadım deyince İbn Mesud radıyallahu anh iyi baksaydın bulurdun dedi ve bir musaf getirtip Rasul size neyi verdiyse onu alın ve neyden sakındırdıysa ondan sakının. Yani Haşr suresi 7. ayetini okudu. Kadın dedi ki: Ben bunu böyle düşünmemiştim. Fakat senin hanımın bile saç ekletiyordur dedi. İbn Mesud: Ey kadın onu çağır da kontrol et. Bunun üzerine kadın onu kontrol etti fakat iddia ettiği şeyi bulamadı. İbn Mesud radıyallahu anh bir şey buldun mu diye sorunca kadın hayır dedi i̇bn Mesud radıyallahu anh eğer sen onda böyle bir şey görseydin onunla alakam kalmazdı dedi. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Bekir radiyallahu anh'den e, benzeri yine Cabir radiyallahu anh'den de rivayet ediyor fakat zayıf isnatlarla geliyor bu. Şu şekilde nakledilmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki benim adıma bilerek yalan uyduran veya emrettiğim bir hususu reddeden kimse cehennemde kalacağı yere hazırlansın. Yani, Allah Resulü Aleyhissat ve hadisini reddeden kimse de tıpkı uyduran, Allah Resulü adına hadis uyduran gibi aynı tehdide muhataptır. Bizlerin güvenilir ravilerin haberini kabul etmemiz adil şahitlerin şahitliklerini kabul etmek anlamına gelir. Kur'an'da geçmeyen bir akide esasını veya helal haram hükmünü sünnetin koyamayacağını iddia eden sünnet inkarcılarını Allah'ın kitabına aykırı olduğunu düşündüğünüz bir şey bizzat Allah Resulünden iş iseniz yine de reddeder misiniz diye sorulduğunda, Resul Kur'an'a aykırı bir şey söylemez rivayet edilen hadisler ise Kur'an'a arz edilir, uymazsa reddederiz. Çünkü onu Resul söylememiş demektir diyorlar. Aleykümselamu rehmatüla. Hadislerin sıhhatini belirlemeye kriter şahitlik esasına dayanır. Güvenilir şahitlerin verdiği haberi kabul etmek de Allah'ın bir emridir. Nasıl ki şahitlerin verdiği haber ile aslı itibariyle masum olan bir can helal kılınabiliyorsa, güvenilir ravilerin verdiği haberlerde bir sözü Allah Resulü'nün söylediğine hükmetmemiz ve gereğince amel etmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle İsra suresinin 15. ayetinde Biz bir peygamber göndermedikçe, bir elçi göndermedikçe hiçbir kavmi azap etmeyiz buyurmuştur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her kavme bizzat gitmemiş, Muaz bin Cebel, Ebu Musel Eşari, Ali bin Ebi Talip radıyallahu gibi birer ravi diyebileceğimiz elçiler göndermiştir. Bugün bize raviler yoluyla ulaşan hadislerde işte bu şekilde Allah'ın bize gönderdiği elçinin, peygamberin sözleridir. Aleykümselamü ve rahmetullah. Güvenilir olduğunu tespit ettiğimiz bir ravi hakikati halde yalan bile söylemiş olsa, zahirde kusuruna şahit olunmayan bir ravi veya diğer ifadeyle şahidin verdiği haberi alıp kabul etmeyi Allah bize emretmiştir. Böyle bir haberle amel etmek Allah'ın emri gereği vacip olup, işin hakikati Allah'a aittir. Allah kullarını emrettiği bir şey yaptıklar için hesaba çekecek değildir. Bilakis bu emri yerine getirmediklerinde sorumlu olurlar. Allah herkesi de gücünün yettiği şeyle mükellef kılar. Ravilerin kalplerindekini tespit etmek ise gücümüzün yetmediği bir şey olup, bundan sorumlu da değiliz. Bizler sadece kendilerinden adaletini zedeleyici kusur zahir olan kimselerin şahitliğini kabul etmemekle mükellefiz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve helal ve haram koyma yetkisi ifade eden ayetlere gelince, Araf suresi 157. ayetinde mealine şöyle buyruluyor: Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. O peygamber ki kendilerine iyiliği emreder, kendilerini kötülükten men eder.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 Bunları Araf Suresi 156. ayetinde, yani okuduğumuz ayetin bir öncesinde zikreder. Bunların takva sahibi, zekatlarını veren ve ayetlerine iman eden kimseler olduklarını beyan ettikten sonra bu şekilde vasıfılıyor. Yani, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyi, onun emir ve yasaklarına uymayı, onun belirlediği helal ve haram hükümlerine riayet etmeyi, ona destek olup saygı göstermeyi,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 Evet, demek ki Allah ve Rasulü'nün haram kıldığını haram saymayan bu kimselerle savaşmak emrediliyor. Talha bin Mudayle radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah azze ve celle sizin aranızda emrolunmadığım halde ihtisas ettiğim bir sünnetten dolayı bana soru sormayacaktır." Bunu sahih bir isnatla Abdulbaki İbn Qani Mucemü Sahabe'de İbn Ebi Asım El Ahadu Vel Mesani'de rivayet etmişlerdir. Aynı şekilde de Mucemül Kebir'de nakleder. İmam Şafi El Üm adlı eserinin Cimaül İlim bölümünde sünnetin konumunu iyi bilmeyen onu zannî bir delil kabul eden hatta inkar eden bir sözcüyle yaptığı münazarasını, münakaşırasını nakledir Oldukça uzun Olarak nakleder bunu. Biz burada özetle e, bunu nakledelim. İtirazcı şahıs Muharriz şöyle diyor. Biz sana bu kitabı her şeyin açıklaması olarak indirdik. Bu ayet her şeyin Kur'an'da açıklandığını bildiriyor. Kur'an'ın bir kelimesini bile inkar eden kafir olur. Öyleyse neye dayanarak herhangi bir emir hakkında burada bu farz manasınadır, burada hastır yani özeldir, burada falan şey delalet vardır diye farklı hükümler ortaya çıkarılıyor. Sonra hadis ravileri hakkında zaman zaman falanca hata etti dersiniz. Şu halde biz de hadislerden bazısını kabul etmesek ne gerekir? İmam Şafi şöyle cevap veriyor. Önce hikmetin sünnet manasına geldiğini ispatlıyor ve Allah'ın kitabının ve ahkamının dili olan Arapçayı bilmek kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haberleri de kabule sevk eder. Öyleyse bu bilgi de ümmete nakledilen haberlerle ulaşacaktır. Dolayısıyla o haberleri kabul etmek şarttır. Allah Teala Nisa suresinin 65. ayetinde Resul'e ittiba ve onun hükmüne teslimiyet gösterilmesini emretmiş. Nisa suresi 80. ayetinde Resul'e itaat edenin Allah'a itaat etmiş olduğunu bildirmiştir. Demek ki Allah'ın hükmünü bildiren kitaptan ayrı olarak Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem'e edilen hüküm de vardır. Haşir suresi 7. ayeti Rasulün emir ve nehine sarılmamızı istiyor. Peki bu farz, bize farz olduğu gibi, bizden önce yaşamış olanlara ve bizden sonra yaşayacaklara da kapsayıcı değil midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyenlerin bu farzlara ulaşmalarının ondan nakledilecek haberlerden başka bir yolu var mıdır? Daha sonra İmam Şafi, Kur'an'da bulunan bazı genel umumi hükümlerden husus, yani bir özel kılma kastedildiğini, bunun ise ancak sünnetin tahsisi ile anlaşılabildiğini anlatır. Mesela namaz umumi emrinden, hayızlı kadınların hariç tutulması, zekat hükmüne sadece bazı malların tabi tutulması, vasiyet hükmünün feraiz miras ayetleriyle nesedilmesi miras ayetlerinin bütün anne baba ve çocuklara şamil olduğu halde kafir olanların miras dışı bırakılması gibi bir takım istisnaların sünnet ile yapılmasını buna örnek verir. Muharriz, Haklısın, şimdiye kadar bu iddiaların hatalı olduğunu kabul ediyorum. Bazıları da kitapta beyan olması halinde hadisi kabul etmiyorlar. Namaz emrini sadece bir rekat kılmakla yerine getireceğini düşünüyorlar. Ne namaz vakitleri ne de rekat sayılar söz konusu değil. Fakat neyse, bu, bunlardaki tutarsızlığı anladım. Peki, zanni delil yani sünnet ile katî bir haramın nasıl olup da mübah kılındığını bana izah edebilir misiniz, diyor. İmam Şafii, Elbette. Bak şu yanında duran adamın kan ve malı dokunulmaz değil mi? İki şahit dese ki bu kişi falancayı öldürdü ve elindeki malını aldı ve işte yandaki mal da gasp ettiği maldır. Bu durumda ne yaparsın? Muarız kısas olarak onun öldürülmesine hükmeder. Malı da asıl sahibinin varislerine dağıtırım dedi. İmam Şafii, peki bu şahitlerin yalan söyleme veya yanılma ihtimali yok mu? Muarız tabii ki dedi. İmam Şafii, peki Kesinlikle dokunulmaz olan can ve malı nasıl oldu da kesin olmayan iki şahidin şahadetiyle mübah kıldın. Muarriz, Mübah kıldım çünkü şahitliği kabul etme emri var. İmam Şafii, Peki Kur'an'da katil kişi hakkında şahitliğin hükmünü nasıl olarak buluyor musun? Muarriz, Hayır, lakin Allah'ın ancak mevhum ile emretmesinden istilal ederek, delil çıkarak bunu çıkarıyorum. İmam Şafii, Şahitlerin hakiki hallerine yalnız Allah Teala vakıf olduğu halde, zahire göre onları kabul durumunda ise, bil ki biz hadis nakleden kimselerden bu şartlardan daha fazlasını isteriz. Yani zapt, hıvz, adalet, tek kalmama, infirat etmeme gibi şartları kastediyor. Böylece İmam Şafi, Allah rahmet eylesin, kuvvetli bir delil ile muarızını ikna ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaati emreden ayetlerden bazısı şu şekilde. Nisa suresi 80. ayetinde kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Haşir suresi 7. ayetinde peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının. Ali İmran 31-32. ayetlerinde de ki, Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba olunmadan ve emirlerine boyun eğilmeden Allah sevgisinin gerçekleşmeyeceğini bildiriyor bu ayetler. Söz, davranış, ahlak ve tavırlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalefet edenler Allah'ın gazabına ve kahrına uğrayanlardan sayılır. Allah'a ve Resulüne itaat edip söz ve davranışlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan ahlak ve adapta ona uyanlar ise Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerdendirler. Evet, Nisa suresi 64. ayetinde biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle itaat edilmekten başka bir amaçla göndermedik buyruluyor. Ali İmran 132. ayetinde hem Allah'a ve peygambere itaat edin umulur ki merhamet edilirsiniz. Nisa 13. ayetinde kim Allah'a ve Rasul'e itaat ederse Allah onu altlarından nehirler akan cennetlere koyar. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Yine Nisa suresi 61. ayetinde Onlara Allah'ın indirdiğine ve muhakeme olmak üzere peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden tam bir çevriliş ile yüz çevirdiğini görürsün. Buyruluyor. Gördüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat, müminlerin vasfı, yüz çevirmek ise münafıkların özelliği olarak sıkrediliyor. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. Nisa suresi 69. ayetinde kim Allah'a ve Rasul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. İşte onlar ne güzel arkadaşlardır. Maide 92. ayetinde Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve ona muhalefetten sakının. Buna rağmen yüz çevirirseniz artık bilin ki Resulümüze düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Enfal Suresi 1. Ayetinde Eğer gerçek müminler iseniz Allah'a ve Resulüne itaat edin. Enfal Suresi 20. Ayetinde Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve siz işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Enfal 24'te Ey iman edenler! Peygamber size hayat verecek şeylere sizi davet ettiği zaman Allah'a ve Resul'e icabet edin. Enfal 46. ayetinde, Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Tevbe 62. ayetinde, münafıklar sizi hoşnut etmek için size Allah'ın üzerine yemin ederler. Eğer mümin kimseler iseler, kendisini razı etmelerine Allah ve Resul'ü daha layıktır. Tevbe suresi 72. ayetinde, mümin erkekler ve mümin kadınlar ise birbirlerinin dost ve yardımcılarıdırlar. İyiliği emreder, kötülükten yasaklarlar. Namazı hakkıyla eda ederler. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar Allah'ın kendilerine merhamet edeceği kimselerdir. Şüphesiz ki Allah azizdir, hakimdir. Evet, Allah'ın rahmetine nail olacak olan müminlerin vasıfları sayılmıştır bu ayetlerde. Ee, yine bunlarla beraber güzel ve kötü akibete uğrayacak kimselerin özellikleri de şu şekilde bildiriliyor. Mesela Tevbe suresi 91. ayetinde Allah'a ve Rasulüne sadık kaldıkları takdirde zayıflara da hastalara da sarf edecek bir şey bulamayanlara da bir günah yoktur. Burada bakın Allah'a ve Resulüne sadık kalmak zikrediliyor. Nur suresi 52. ayetinde her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve Allah'tan korkar ve ondan sakınırsa işte onlar gerçekten kazanan kimselerdir buyuruyor. Aynı surenin Nur suresinin 54. ayetinde de ki Allah'a itaat edin peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, artık ona düşen ancak kendisine yüklenen tebliğdir. Size düşen ise, size yüklenen itaattir. Eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Nur suresi 56. ayetinde, Namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız. Ahzab suresi 33. ayetinde, Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Mücadele 13. ayetinde, Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ahzab suresi 64. ayetinden 66. ayetine kadar olan bölümde, şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. O gün kendilerine ne bir dost ne bir yardımcı bulacaklardır. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken, eyvah bize, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik diyeceklerdir. Ahzab 71. ayetinde, ve kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse, o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Muhammed Suresi 33. ayetinde, ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin, ta ki amellerinizi boşa, çıkarmaz, boşa çıkarmayın. Fetih Suresi 17-18. ayetlerinde, ve kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu elemli bir azap ile cezalandırır. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Hucurat 14. ayetinde Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Ve Tegabün suresi 12. ayetinde Hem Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin. Buna rağmen yüz çevirirseniz artık Resulümüze düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Hiç şüphesiz bu ayetlerde sözü edilen itaat sadece Yüce Allah'ın ona indirdiği Kur'an emirlerine itaat değildir. Çünkü bu durumda Kur'an'ın pek çok yerinde peygambere itaatin Allah'a itaatle birlikte zikredilmesinin bir anlamı kalmazdı. Bu sebeple hadisler de sıradan bir insan sözü değil, Allah Azze ve Celle'nin emriyle kendisine itaatle emrolunduğumuz bir zatın sözleridir. Nitekim Kur'an'ın ilk muhatapları olan sahabeler de bunu bu şekilde anlamış ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün emirlerini titizlikle uygulamaya, bilmedikleri her hususu ondan sorup öğrenmeye çalışmışlardır. Hatta Ubade radiyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a vahiy geldiği esnada o başını eğer, sahabeler de kendilerine vahiy gelmediği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba için başlarını eğerlerdi. Bunu İmam Müslim sayinde rivayet eder. İbnül Müseyyyeb, Tabi'in ulemasından, Fecrin doğuşundan sonra bir adamın namaz kılmaya devam ettiğini görür ve onu uyarır. Adam, ey Ebu Muhammed, namaz kıldım diye Allah bana azap mı edecek diye aklınca haklı bir gerekçe öne sürer. Ee, bunun üzerine İbnül Müseyyeb, hayır, fakat Allah sana sünnete aykırı hareket ettiğin için azap eder, cevabını verir. Aynısı İbn Abbas radiyallahu da rivayet edilmiştir. Said bin el-Müseyyebin rivayetini, Darimi, Abdülrezzak ve Behaki rivayet ederler. E, aynısını İbn Abbas radıyallahu anhümadan İbn Abdilber, El-Cami'u Beyanül İlim kitabında rivayet ediyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de geçen diğer bir kısım ayetler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e isyan etmeyi ve ona her türlü eziyeti yasaklayan ayetlerdir. Bunların bazıları şu şekilde, Nisa suresi 14. ayeti, kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelir ve onun sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Evet, bu akibet ancak kafirlere vaat edilen bir akibettir. Nisa suresi 115. ayetinde, Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra, peygambere karşı gelir ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir gidiş yeridir orası. Enfal 13. ayetinde, bu böyledir çünkü onlar Allah ve Resulüne karşı çıktılar. Allah ve Resulüne de kim karşı çıkarsa muhakkak Allah'ın cezası çetin olur buyruluyor. Nisa suresi 42. ayetinde, inkar edip peygambere isyan edenler o gün kendilerinin yerle bir edilmesini isterler. Onlar Allah'tan hiçbir sözü de gizleyemezler. Nisa suresi 80. ayetinde, kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse zaten seni onlara muhafız göndermedik. Enfal 27. ayeti Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Tevbe 63. ayeti Şunu gerçekten bilmediler mi ki, kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse artık şüphesiz onun için içinde ebedi olarak kalıcı olduğu cehennem ateşi vardır. İşte büyük rezillik budur. Tevbe suresi 120. ayeti Medine halkının ve çevresindeki bedevilerin Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve Onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri doğru olmaz. Nur suresi 47 ila 50 ayetleri, münafıklar Allah'a ve Peygamber'e itaat ettik diyorlar. Sonra da işlerinden bir tayfe bunun ardından yüz çeviriyor. İşte bunlar mümin kimseler değildirler. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Rasulüne çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki onlardan bir tayfe Yüz çeviricidirler. Eğer hak kendi lehlerine olursa ona itaat eden kimseler olarak gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var yoksa onun peygamberliğinden şüphe mi ettiler? Yahut Allah'ın ve Rasul'ünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Nur Suresi 63. Ayetinde Ey müminler! Peygamberin çağırmasını kendi aranızda herhangi birinizin diğerini çağırması gibi tutmayın. Allah... İçinizden birbirinin arkasına gizlenerek azar azar sıvışıp gidenleri muhakkak biliyor. Onun emrine muhalif hareket edenler artık başlarına bir bela gelmesinden veya elemli bir azaba uğramalarından sakınsınlar. Muhammed Suresi 32. Ayet'i Şüphesiz ki inkar edip Allah yolundan men edenler ve kendilerine hidayet belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler elbette Allah'a hiçbir zarar veremezler. Çünkü Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Fetih Suresi 10. Ayeti Şüphesiz ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Artık kim biatini bozarsa o takdirde ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a hakkında söz verdiği şeyi yerine getirirse, bunun üzerine Allah ona yakında büyük bir mükafat verecektir. Hücurat Suresi ilk 3 ayetinde şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve Allah'tan sakının. Şüphesiz ki Allah iştendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın. Birbirinize bağırmanız gibi ona sözü öyle yüksek sesle söylemeyin. Yoksa siz farkında bile olmadan amelleriniz boşa gider. Doğrusu Allah Resulünün huzurunda. Allah Resulünün huzurunda seslerini kısanlar var ya, işte onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Mücadile Suresi 9. Ayetinde Ey iman edenler! Birbirinizle gizli konuşacağınız zaman o takdirde günah, düşmanlık ve peygambere isyan hakkında gizlice konuşmayın. Fakat iyilik ve takva hakkında sessizce konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. Cin Suresi 23. Ayetinde Aleykümselam ve Rahmetullah O halde kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse artık şüphesiz ki ona cehennem ateşi vardır ve onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Ve Ahzab suresi 57. ayetinde Allah'a ve رسول'e eziyet edenler yok mu? Allah onlara dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Bu ayetler sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu dönem için değil, kıyamete kadar ona iman etme, onun sünnetine uyma ya da yüz çevirme hakkında geçerlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, saygı ve sevgiyi Emre'de ayetlere gelince Ahzab suresi 6. ayetinde şöyle buyurulur. Peygamber müminler için kendi canlarından ileridir. Onun eşleri de onların anneleridir. Ahzab 56. ayetinde şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat etmekte yani onun şerefini gözetmekle ve şanını yüceltmektedirler. O halde siz de ey iman edenler ona salat edin, ona iştenlikle selam edin. Nur suresi 62. ayetinde müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve peygamberine inanmışlardır. İçtimai, iş, i̇çtimai bir iş görüşmek üzere o Allah'ın Resulü ile beraber oldukları zaman ondan izin almadan gitmezler. Senden izin alanlar işte onlar Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Ahzab suresi 53. ayetinde sizin için... Allah'ın Resulünü incitmeniz ve kendisinden sonra onun zevcelerini nikahlamanız ebediyen caiz olmaz. Çünkü bu Allah katında pek büyük bir günahtır buyuruluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaati ve saygıyı emreden, ona karşı gelmekten, isyan etmekten sakındıran bu ayetler, bunların isteğe bağlı değil, zorunlu olduğunu, mecburi olduğunu kesin olarak ortaya koyuyor. Bu da elbette ona iman etmenin ve onu örnek bir insan olarak kabul etmenin tabi bir sonucudur. Bu ayetler münafık ve kafirler içindir. Müminleri ilgilendirmez demek, müminler için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaatsizliğin caiz olduğunu söylemek anlamına gelir ki bu apaçık bir çelişkidir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmek ve ona isyan etmek şöyle dursun, ona eziyet ve saygısızlık edenleri bile Allah azze ve celle bu teminden beri okuduğumuz ayetlerde çok sert bir şekilde kınamıştır, uyarmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara doğru yolu gösterdiğine dair ayetlere gelince, Nur suresi 54. ayetinde şöyle buyruluyor: De ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen tebliğ görevini yapmak, sizin sorumluluğunuz da size yüklenen görevleri yerine getirmenizdir. Eğer ona, Resul'e itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Şuara suresi 52-53. ayetlerinde, işte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen sana uyanları mutlaka doğru yola, göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi Allah'ın yoluna götürürsün. Müminun Suresi 73. ayetinde şüphesiz ki sen onları doğru yola çağırıyorsun. Yusuf Suresi 108. ayetinde de ki, işte benim yolum budur. Ben sizi bir basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Ben de bana tabi olanlar da böyledir. Nemil suresi 79. ayetinde, Ey Resulüm! öyleyse sen Allah'a tevekkül et, çünkü sen apaçık hak üzerindesin. Ahzab suresi 45-46. ayetleri, Ey Peygamber! Şüphesiz ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir korkutucu olarak gönderdik ve Allah'a onun izniyle çağıran, bir davetçi ve nurlandıran bir kandil olarak gönderdik. Yasin suresi ilk 4 ayet. Yasin. Hikmetli Kur'an'a yemin olsun. Şüphesiz ki sen elbette peygamberlerdensin. Doğru bir yol üzerindesin. Hakka suresi 44. ayetinden 47. ayetine kadar olan bölümde şayet o bazı sözler uydurup bize iftira etseydi elbette onu sağ el ile yakalar, sonra da onun can damarını keserdik. Sizden hiç kimse de buna mani olamazdı. Evet, anlatım yönünden bu sözün anlamı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onlara ulaştırdığı konusunda doğru davrandığını göstermesidir. O kendisine vahyedilmeyen bazı sözler uydurmuş olsa, Allah onu bu az önce geçen ayetlerin belirttiği biçimde yakalar ve belirtildiği şekilde öldürürdü. Bu gerçekleşmediğine göre onun tebliğ konusunda doğru davrandığı kesindir. Konunun açıklanması açısından mesele budur. Fakat açıklık getirmede oluşan hareketli sahne başka bir şeydir. Açıklık getirme anlamının ötesinde geniş boyutlu bir çağrışım uyandırıyor. Bu çağrışımlar hayat ve hareket içerdiği gibi korku ve ürkütücülükler de içeriyor. Bunların dışında doğrudan etkileme ögeleri, imalar ve vurgular içeriyor. Bu ayette yer alan sağ el ile alınması, can damarının kesilmesi hareketi, insanı ürperten, içine korku salan... Canlı bir tasvir olmasının yanında kim olursa olsun hiç kimseye, isterse Allah katında saygın, seçilmiş bir mevkide olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olsun, herhangi bir tolerans hakkı tanımayan bu meselenin ciddiyetini içeriyor. Aynı şekilde Allah'ı sonsuz gücü ve onun karşısında insan yarattığının acizliğini ve zayıflığını ifade ediyor. Şu, Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın, Ashabı da ayetlerde yine övülmüştür. Aleyküm selam ve rahmetullah. Her ne kadar bu konuyu muhalifler tarafından, akılcılar tarafından özellikle sahabelerin hedef alınmasına dair itirazlara vereceğimiz cevaplar kısmında detaylı ele alacağımız söz konusu olsa da burada sahabeleri öven ayetleri özellikle zikretmemiz gerekiyor. Arap Suresi 157. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor.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 Ali İmran suresi 110. ayetinde Siz insanlar için meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emir kötülüğü yasak edersiniz. Allah'a da iman edersiniz. Eğer ehli kitap da iman etmiş olsaydı elbet kendiler için hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler varsa da çoğu hak dinden çıkmış fasıklardır. Fetih suresi 29. ayetinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Onun beraberinde bulunanlar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 Allah onlardan iman edip salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde şöyle anlatıyor. Zübeyir bin Avvam'ın soyundan gelen Ebu Urve'ez Zübeyri şöyle rivayet etmektedir. Malik bin Enes'in yanındaydık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in değerini küçümseyen bir adamdan bahsettiler. İmam Malik Fetih Suresi 29. ayetini okudu. Sonra dedi ki, İnsanlar arasından kalbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisine olsun bir kim bulunduğu halde sabahlayan bir kimseyi bu ayet çarpar. Bunu Hatibül Bağdadi rivayet etmiştir. Kurtubi sonra bu rivayetin ardından şöyle diyor. Gerçekten de İmam Malik çok güzel söylemiş ve ayeti böyle tevil etmekle isabet etmiştir. Onlardan birisinin diğerini küçük göre... Yahut yaptığı rivayette birbirlerine dil uzatan bir kimse, onlardan herhangi birine dil uzatan bir kimse, alemlerin Rabbi olan Allah'ın buyruğunu reddetmiş, Müslümanların şeriatlarını iptal etmiş olur. Çünkü Allah Azze ve Celle, Muhammed Allah'ın Resulüdür, onunla birlikte olanlar kafirlere karşı sert ve katıdırlar diye buyurmaktadır. Yine Allah Azze ve Celle, andolsun ki ağacın altında sana biat ederlerken Allah müminlerden razı olmuştur diye buyurmuştur ki, Onlara övgüleri ihtiva edin, onların lehine doğrulukla ve kurtuluşa ermekle şahitliği ihtiva eden daha pek çok ayet-i kerime vardır. Ahzab suresi 23. ayetinde şöyle buyruluyor: Müminler arasında Allah'a verdikleri sözde ve sebat gösteren nice yiğitler vardır. Haşir suresi 9 ve 10. ayetlerinde ise yurtlarından ve mallarından çıkartılıp uzaklaştırılmış olan, ve Allah'ın lütuf ve rızasını isteyen, Allah'a ve peygamberine yardım eden fakir muacirler içindir. İşte onlar sadıkların ta kendileridir. Onlardan evvel Medine'yi yurt edinip imana sahip olanlar ise, işte onlar umduklarını bulanların ta kendileridir. Bunların arkasından gelenler şöyle derler. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz... Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah Azze ve Celle onların o zamanki hallerini ve sonunda işlerinin nereye varacağını bilmekle birlikte bu ayetlerini indirmiştir. Ashabtan herhangi birisinin yalan söylediğini iddia eden bir kişi şeriatın dışına çıkmış olur. Kur'an-ı Kerim'i reddetmiş, Allah Resulü ve Vesselam'a da dil uzatmış olur. Onlardan herhangi birisinin yalancı olduğu söylenecek olursa, onlara dil uzatılmış ve sövülmüş olur. Çünkü Allah'ı inkardan sonra yalandan daha utanılacak, ondan daha ayıp ve ondan daha büyük bir e, kötülük yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabelerine dil uzatıp onlara sövenlere lanet etmiştir. Onların en küçüklerini, ki aralarında küçük kimse olmaz, en küçüklerini dahi yalanlayan bir kimse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitlik ettiği, ve asabından birisine söven veyahut da onun aleyhine söz söyleyip dil uzatan herkesin yakasından ayrılmaz bir ceza olarak tespit ettiği Allah'ın lanetinin kapsamına girer. Ömer bin Habib'den şöyle dediği rivayet ediliyor. Harun, Harun Reşid'in meclisinde bulundum. Bir meselede söz konusu edildi. Orada bulunanlar o mesele hakkında tartışıp durdular. Sesler yükseldi. Aralarından birisi Ebu Hüreyre radiyallahu anhın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği bir hadisi delil gösterdi. Onlardan birisi de bu hadisin merfu olduğunu belirtti derken karşılıklı iddialar ve tartışmalar artıp durdu. Nihayet onlardan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir hadis söylediği kabul edilemez. Çünkü Ebu Hüreyre yaptığı rivayetlerde itham altındadır. Hatta onun yalan söylediğini açıkça bildirmişlerdir dedi. Ben Er-Reşid'in de bu kesime meylettiğini, onların sözlerini desteklediğini görünce şöyle dedim. Bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelmiştir. Ebu Hureyre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olsun başkasından olsun yapmış olduğu bütün rivayetlerde doğru sözlüdür ve yaptığı nakiller sahihdir. Harun bana kızgın bir şekilde baktı. Ben de meclisten kalkıp evime gittim. Aradan fazla zaman geçmeden bana Harun'un postacı başı kapıda dediler. Yanıma girdi ve bana şöyle dedi. Müminlerin emirinin çağrısı, çağrısını öldürülecekmiş gibi kabul et ve gel. Hanutunu kefeninde giyin. Ben de şöyle dedim. Allah'ım sen de biliyorsun ki ben senin peygamberinin sahabesini savundum ve peygamberinin asabına dil uzatılmasın diye peygamberini yücelittim. Ondan gelecek zarardan sen beni koru. Altından bir tahtın üzerine oturmuş olduğu halde Hanun huzuruna alındım. Kollarını sıvamış, kılıcı elinde ve önünde de kafası uçurulacak kimseler için serilen bir deri, muşamba da vardı. Beni görünce bana, ey Ömer bin Habib dedi. Senin bana söylediğin şekilde şimdiye kadar hiç kimse bana karşı söz söylemiş ve savunmuş değildir. Ben, ey müminlerin emiri dedim. Senin söylediğin ve uğrunda tartıştığın görüş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onun getirdiklerini alçaltıcıdır. Çünkü eğer onun sahabeleri yalan söyleyen kimseler ise şeriatte batıl demektir. Farzlar, oruç, namaz, talak, nikah ve hadlere dair hükümlerin tümü reddolunur ve makbul olmaz. Harun kendisine geldi, düşündü sonra da Ey Ömer bin Habib! Bana hayat verdin. Allah da sana hayat versin dedi ve bana on bindir hem verilmesini emretti. Evet, ashabın tümü aduldür, adaletlidir. Allah'ın gerçek veli kulları ve seçkinleridir. Peygamberlerden ve Resullerden sonra bütün insanlar arasında seçtiği kimselerdir. Ehli sünnetin mezhebi ve bu, bu ümmetin imamlarının üzerinde bulunduğu kanaatte itikatta budur. Kendilerine edilmeyen bir azınlık, sahabelerin durumunun diğerleri gibi, diğer insanlar gibi olduğunu ve dolayısıyla onların adaletlerinin de araştırılması gerektiğini söylemiş ve e, batıl iddialarda bulunmuşlardır. Fakat bu iltifat edilecek, değer verilecek bir görüş değildir. Onlardan kimisi, işin başındaki durumlar ile sonraki arasında fark gözeterek şöyle demiştir. Onlar o vakit adalet sahibiydiler fakat daha sonra durumları değişti. Aralarında savaşlar ve kan dökmeleri ortaya çıktı. Dolayısıyla araştırmada bulunmak mecburidir dediler. Ancak bu iddia reddedilir çünkü sahabe-i kiram onların, sahabelerin hayrıları ve faziletleri Ali, Talha, Zübeyir ve diğerleri gibileri, Allah hepsinden razı olsun, Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden övgüyle söz edip, teskiye ettiği, temize çektiği, kendilerinden razı olup, razı ettiği ve bir mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiş olduğu kimselerdir. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği haber gereğince, cennetlik oldukları kesin olan aşere-i mübeşşeredendirler. Peygamberlerinden sonra... Peygamberlerin bu hususu kendilerine haber vermesiyle birçok fitneler cereyan etmiş, birçok olayla karşı karşıya kalacaklarını bilmelerine rağmen kendilerine ulaşacak önder kimseler olmuşlardır. Bu durumlar onların mertebelerini ve faziletlerini asla düşürmez. Çünkü bu meseleler iştihada dayalı meselelerdi. Tevbe suresi 88. ayetinde, Fakat Rasul ve onunla beraber iman edenler, ''Mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve murada erenler de işte onlardır.'' buyruluyor. Enfal suresi 74. ayetinden 75. ayetine kadar, iman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler, işte hakkıyla mümin olanlar bunlardır. Bağışlanma ve hudutsuz rızık onlar içindir. Sonradan iman edenler, hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler işte bunlar da sizdendir.''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 ve onlar arasından kimisinin erken icret ettiğini, kimlerinin de onlara tabi olduğunu açıklayıp hepsinden övgüyle söz ediyor. Kur'an-ı Kerim, muacirlerle ensardan ileriye geçen, yani önce Müslüman olanların üstünlüğünü açık nas ile tespit ediyor. Ebu Mansur el-Bağdadi et-Temimi şöyle diyor. Alimler, ashabın en faziletlerinin dört raşit halife... Daha sonra da sayıları ona tamamlayan diğer 6 kişiyi aşire-i tamamlayan 6 kişi, sonra Bedir'e katılanlar, sonra Uhud'a katılanlar, sonra da Hudeybiye'de Rıdvan Beyatı'na katılanlar olduğunu icma ile kabul etmişlerdir. Allah Azze ve Celle sahabelere hitaben Bakara suresi 137. ayetinde şöyle buyurmuştur. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulmuş olurlar. Dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. O iştendir, bilendir. Evet, bu ayette sahabeler gibi iman etmenin hidayete ulaşmaya vesile olduğu belirtilmiştir ve bunun şart olduğu belirtilmiştir. Sahabelerin itikadından sapanlar ise dinlerini fırka fırka bölmüşler, gruplara ayrılmışlardır. Nitekim sahabelerin iman ettiği gibi iman etmeyen münafıklar hakkında da Bakara suresi 13. ayetinde şöyle buyruluyor. Onlara İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit biz hiç sefihlerin akılsız ve ahmak kişilerin iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Biliniz ki sefihler ancak kendileridir fakat bunu bilmezler veya bilmezlikten gelirler. Evet, bu ayette insanların iman ettiği gibi ifadesine geçen insanlar ifadesiyle kastedilen kimseler sahabelerdir. Münafıklar sahabelerin imanını beğenmediklerinden dolayı küçümseyerek sefihlikle nitelemişler. Allah Azze ve Celle de asıl sefihlerin, asıl kârını zararını hesap edemeyen ahmakların kendileri olduklarını beyan etmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Allah izin verirse, önümüzdeki haftalarda mutezile fırkasının, akılcıların, sünnetin delaleti hususunda Yaptıkları bir takım itirazlara teker teker cevaplara geçilecek. Bugünlük burada konuyu bitirelim inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve estağfuruke ve töbü ileyk. Selamünaleyküm ve ve berekatü.